Dinimizde evleneceğim kişide çarşaf-ı şerif giymesi farz mıdır? Bol ferace veya pardesü olur mu? diye sormuş. Yani şimdi ayet-i kerimeye baktığımız zaman Cilbap ayeti, işte bugün kaç defa kuma durumunda olduk. Tekrar edelim. ya اَيُّهَا النَّب۪يُّ قُلَّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِن۪ينَ يُدَن۪ينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاب۪ي بِهِنَّ Cilbap مَا يَسْرُوا جَمِعَ الْبَد Bedeni örten kıyafet. Tek parça örtüyor. Milhafe diyorlar, çarşaf diyorlar. Yöresel olarak farklı şekilde cilbabı tefsir ediyorlar. Ama en güzeli hangisidir? Çarşaftır. En güzeli budur. Peki, ferace giyerse o da olur. Peki, pardüsü geniş, böyle dışarıdan baktığın zaman böyle müzeyen bir halde, süslenmiş bir halde değilse, dar değilse, bedene yapışmıyorsa, bu halde ise, işte dibe kadarsa bu da olabilir ama başörtüsü buralara gelecek şekilde. Fakat en güzeli hangisidir? Kur'an-ı hakimi ruhuna en muvafık olan hangisidir? Elbette çarşaftır Peki, bazı alimlerimiz yüz önce şöyle demişler, Pardüs'e mantobi bir eve girdiyse o eve küfür burnunu sokmuştur. Bu ifadeyi nasıl anlayacağız bu durumda? O zaman yüzyıl önce Paris'e giyenler için giyiyorlardı, çarşafı çıkarıyorlar, Paris'e giyiyorlardı. Yani mine etek giyecekler ama geçişi bir anda yapamıyorlardı. Osmanlıdan o e, tahriyul mer hareketleri, bizde işte hürriyetin Nisvan vesaire bu hareketlere baktığımız zaman bunu görürüz. Yani o gün mantoyu giyenler mine etek giymek için arada onu bir köprü olarak kullanıyorlardı. Ama bugün bir Müslüman kadın geniş, bedeni göstermiyor, o halde giyiyorsa o da haramdır diyemeyiz. Haramdır diyemeyiz. O da örtünmedir, o da dış kıyafettir. Ama Kur'an hâkimi ruhuna en uygun olan hangisidir? Elbette çarşaftır. Bu şekliyle de o o sıfatı, şerif sıfatında kabul etmeye layıktır.